oruçların en faziletlisidir, bu, kardeşim Davud'un orucudur, buyurdular, sonra da şunları söylediler, her ibadet eden kişide ibadete bir istek vardır, her isteğin de bir fetreti, bir gevşeme devresi vardır, bu devre ya sünnete ya da bidata doğru gider, kimin gevşeme devresi sünnete doğru giderse o kurtulmuştur, Kiminki de bidata doğru giderse o da, helak olmuştur, Mücahit şöyle diyor, Abdullah yaşlanıp da güçten düştüğünde oruç tutabilmek için üst üste birkaç gün oruç tutmayarak kuvvet toplardı, bu günleri takip eden günlerde de oruç tutamadığı günler sayısınca oruç tutardı, Kur'an okurken de bazan fazla bazansa noksan okuyor, 3 ya da 7 günde bir bitiriyordu, o şöyle derdi, keşke zamanında Hazreti Peygamberin ruhsatını ve söylediklerini kabul etmiş olsaydım, çünkü şu anda onun teklifi bana kendi isteklerimden çok daha sevimli ve uygun düşmektedir, fakat ben Hazreti Peygamberden ayrıldığım sırada yapmakta olduğum ibadetleri terk etmeyi hoş karşılamıyorum.